12. ayet Ve yine, Müslümanların ilki olmam emredildi. 13. ayet De ki, eğer Rabbime karşı gelirsem, şüphesiz ben büyük bir günün azabından korkarım. 14. ayet Deki ben dinimi Allah'a halis kılarak, ihlaslı olarak yalnız O'na kulluk ederim. Din, insanların keyiflerine göre değil,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 kesinleşmiş kimseyi o ateşte olanı sen mi kurtaracaksın 20. ayet fakat rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar var ya kafirlerin üst ve altlarındaki ateşe karşılık onlar için cennette alt tarafından ırmaklara akan üst üste yapılmış köşkler var bu Allah'ın vadidir Allah vadinden dönmez 21. ayet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 24. Ayet Kıyamet günü o kötü azaptan elleri boyunlarına bağlı olduğu için kendisini yüzüyle koruyan kimsenin hali nicedir. Zalimlere kazandıklarınızın karşılığını tadın denilir. 25. Ayet Onlardan evvelkiler de peygamberlerini yalanladılar. Bu yüzden farkına bile varamadıkları bir yerden kendilerine azap geliverdi. 26. Ayet Allah böylece Onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. 27. ayet. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. 28. ayet. Onu hiçbir eğriliği olmayan pürüzsüz bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece ona uygun yaşayıp inkardan ve şirkten sakınsınlar diye.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 Böylece çoğalan Rabler de birbiriyle çekişirler. 30. Ayet Resulüm, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. 31. Ayet Sonra ey insanlar, şüphesiz siz Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. 32. Ayet Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu, Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim kim olabilir?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 35. Ayet Çünkü Allah, onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. 36. Ayet Allah kuluna kafi değil mi? Resulüm seni ondan başkalarıyla, putlarıyla, tapındıklarıyla korkutuyorlar. Allah kimi böyle sapıklığında bırakırsa artık onu doğru yola getiren yoktur.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 Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben, Kur'an ve müminlerle hakikaten alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. 57. Ayet Eğer Allah bana hidayet etseydi, elbette ben günahlardan sakınanlardan olurdum diyecek. 58. Ayet Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da, güzel hareket eden müminlerden olsaydım diyecektir. 59. Ayet O gün Allah şöyle buyurur. Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, iman etmedin, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. 60. Ayet Allah'a karşı yalan uyduranları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde görürsün. Allah'a karşı kibirlenenler için cehennemde yer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 tasarruf ve idaresi O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ziyana uğrayanların ta kendileridir. 64. ayet De ki, ey Allah bilgisinden yoksun cahiller, bana Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? 65. ayet Resulüm, and ki sana ve senden öncekilere vah yolundu ki eğer sen bile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 Haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilecektir. 70. Ayet Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. 71. Ayet Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açılacak ve bekçileri onlara, Size içinizden,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 Diyecek. 74. Ayet. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirası yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler. 75. Ayet. Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmış olarak...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 Zümer Suresi'ni dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Gitnotlar Fatih Özku